Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bence Ana. Ben Deniz. Evet anahtar ayrımları bu sezon boyunca birlikte Deniz'le anlatmaya, yorumlamaya işte onlarla hakkında örnekler vermeye çalıştık anahtar ayrımlar da ilişkilerimizde. Ee, bir pusula gibi bize yön gösteren e, bir e, destek diyeyim. Şimdi siz iletişimde e, bu haftanın anahtar ayrımı hayatı hizmet eden davranışlar mı yoksa hayattan koparan davranışlar mı? Bununla ilgili <gülüyor> konuşmalar bunun üzerine olacak. Evet Deniz senle başlayalım. Nedir hayattan koparan veya şimdi, hizmet eden? Şimdi benim anladığımca anan aslında ilk günden beri benim anladığım e, Canlı'nı da benim de hocamız Vivet Alevi e, yıllık programları giriş seminerlerini ondan almıştık. E, benim Vivet'ten duyduğum şides iletişimin niyetinin hayata hizmet etmek olduğuydu. E, hayatla bağlantı kurmak, işte hayatı zenginleştirmek gibi e, şeyler duyduğum ve bunun için de çok demlendim. E, şides iletişimde biz gönülden alışverişe dayalı... Şefkatli bir akış özlüyoruz Marshall zaten kitabını bir yaşam dili kitabını bu cümlelerle açıyor Şimdi gönülden alışveriş dediği de Hani bir çocuğun bir ördeği beslediği hal gibi bir hal Yani kim alır kim verir belli olmayan Gönülden aldığım gönülden verdiğim Aslında alırken sana bir şey verdiğim bir hal Hediye Hediye <gülüyor> Aşk dolu bir hal sevgi dolu bir hal aslında ...benim dünyamda ve böyle olduğu zaman aslında bambaşka bir hal oluyor. Hakikaten şefkatli bir akış oluyor. Fakat bu alışveriş hali doğru yanlış, ayıp günah, iyi kötü, normal anormal filan gibi... ...karşıtlıklar üzerinden yapılmaya başlandığında... ...ben ay ayıp olmasın diye canına çay getirmeye başladığımda... ...ay şimdi de gitmek lazım... Düğün, ...geçenlerde bizim düğüne geldilerdi... ...çeyrek de altın taktılardı... ...biz de şimdi düğüne gideceğiz... ...onlara da bir çeyrek altın takmak lazımdı... ...gibi bir yerlerden... ...davranmaya başladığımda... ...aslında böyle konuşmamın... ...ısısı bile değişiyor... ...bilmiyorum size nasıl geliyor ama... ...birinci söylediğim o ördek örneğinden... Hani ...gönülden alıp vermek... Gönülden bir çay getirmek dediğimde ki içimde böyle kalbim bile hissediyorum. Böyle bir açılma oluyor. Ama ayıp olur. Ay şimdi bizi eleştirirler, suçlarlar ondan sonra. Biz iyi bir aileyiz. Onun için böyle yapmalıyız dediğim yer. Hakikaten şey mesafem açılıyor. Böyle uzaklaşıyorum insanlardan. Bana kalırsa böyle bir ayrımdan bahsedirsen ne dersin? Evet uzaklaşıyoruz dediğin şey hayattan koparan... Değil mi? Yani açık ara bir orada bir şey var. Eğer odamızın birinin şey mi demek istiyorsun? Yani birinin haklı, haksız olduğunu düşünüyorsak, onu yargılıyorsak, hak etmediğini, hak ettiğini düşünüyorsak orada gerçekten hayattan e, bir koparan bir şey var. Evet, aynen öyle düşünüyorum. Ben de bu şiddetizleşimi öğrenene kadar e, içimde ne canlı, hayatımı e, nasıl güzelleştirebilirim, senin hayatını nasıl güzelleştirebilirimle ilgili hiç böyle bir e, bilgim yoktu. İçimde ne canlı olduğunu bile bilmiyordum <gülüyor> İçimdeki o duyguların ne olduğunu Bu duyguların benim e, ihtiyaçlarıma götüren bir sinyal olduğunu bile Farkında değildim Yani gerçekten o e, O yüzden de e, insanları suçlamak Çok kolay bir şeydi En güzel bildiğim şey oydu Evet o haklı o haksız Ama bunu bana nasıl yapar <gülüyor> Ben bu konuda böyle doğru düşünüyorum İşte ama o da böyle Şöyle diye etiketleyerek Yargılayarak ...sonra bunun yavaş yavaş... ...farkına vardığın zaman... ...yani... ...birlikte kendini ifade edebileceğin... ...dürüstçe kendini ne hissettiğini... ...ifade edebilip, karşı tarafında... ...bir duygusunun, bir ihtiyacın olduğunu... ...fark ettiğin zaman... ...gerçekten bu hayat çok daha güzel... ...çok daha akışta... ...çok daha hayatın içindesin... ...o yargılar dünyasından... ...çıktığın zaman... ...o beraberlik, birlik... Şefkat, bir önceki programda konuştuğumuz sevgi hepsini beraber getiren bir şey oluyor zaten. O yüzden hikayelere takılmayalım, oralarda kalmayarız diye, diye, diye düşünüyoruz. Ve gücümüzü kaybetmeden yani empatik dinleyerek ve kendimizi dürüstçe ifade ederek bağlantıda kalmak. Hayatı canlı yapan, güzelleştiren. Bütün bu söylediklerini e, dinlerken e, hayat dediğimiz şey nedir diye bir hı hı. E, soru geldi aklıma. Hı hı. Biz canlılıktan, hayattan e, söz ettiğimizde aslında e, ihtiyaçlardan söz ediyoruz daha çok. E, bir insan olarak dünyaya geldiğimde ben, e, Lib Larson diyor ki ihtiyaçlar bizim gücümüz. Doğuştan getirdiğimiz doğal gücümüz. E, hatta ben biraz espri katayım süper gücümüz. E, ben bütün bu potansiyelle geliyorum ve hayatı zenginleştirmek üzere potansiyellerimle geliyorum küçük bir bebek olarak dünyaya. E, ve bunlarla bağlantı kurduğunda her birimiz hayatı güzelleştirebilecek e, şey, ihtiyaçlarla bağlantı kurduğunda... Marshall Rosenberg diyor ki kendi ihtiyaçlarımı gözetirken senin ve gezegenin ihtiyaçlarını da gözetebildiğim, evrenin ihtiyaçlarını da gözetebildiğim bir dünyada yaşamak nasıl mümkün? Evet oradaki o gezegenin altını çizmek istiyorum. Hele şu Greta'nın yaptıklarını evet. da görmemezlikten gelmek imkansız gibi bir şey. Yani öyle böyle onunla ilgili magazinsel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bir hareket başlattırmak ve bunu gezegen için yapıyor olması gerçekten çok takdire şayan bir şey. Hem benim ihtiyacım hem senin ihtiyacı hem de gezegenin ihtiyacını düşünmek Marshall'ın dediği gibi. Oradan da Greta'ya da bir gönderme yapmak istedim. Takdirlerimi sunuyorum. Valla <gülüyor> çok teşekkürler Canan. Hakikaten benim de karşılığı var içimde söylediğin her şeyin. Çok şükran doluyum. Ve kendi ihtiyaçlarımı gözetirken... ...senin ve gezegenin de ihtiyaçlarını gözetebileceğim bir dünyada yaşamak için... ...benim sürekli ne oluyor... ...tam olarak şu an burada ne oluyor... Bunun karşısına ne hissediyorum, niye ihtiyacım var da çok bağlantı kurmamda e, kolaylaştıran bir şey yani dört adımın işi destilatörün dört adımın zekası zaten hayatı kolaylaştırması şu an burada uygulanabilmesi ve o noktada eğer ben yani biz insanlar yanlış olanı yapmamak yanlış bir şey yapmamak üzerine e, zaman zaman zaman zaman demeyeyim genellikle böyle bir alışkanlıkla yetişiyoruz ve yaşıyoruz dikkatimiz Odağımız doğru ve yanlışta davranışlarda da bütün dikkatim ne doğru ne yanlış iyi olan ne kötü ne olan ne biraz da o ödül cezadan da korktuğumuz için değil mi yani ödül almak için <gülüyor> aman öyle yetiştiğimiz için yani. Ee... İyi şeyler yaparsak cennete gideriz, kötü şeyler yaparsak cehenneme gideriz gibi bir şeylerden de geliyoruz. Veya okula gidiyoruz, aman iyi çocuk olayım, iyi öğrenci olayım, iyi not alayım, iyi not alırsam babam bana bisiklet alır. Yani öyle bir yerden geliyoruz zaten. Yani bunların dönüşmesi de çok şey değil. Pardon lafını kestim ama böyle bir heyecanla... Yok heyecandan... çok memnun oldum. <gülüyor> Tam da yani çok memnun oldum. Hakikaten... Şeyi de söylemen çok iyi geldi bana. Yani iyi şeyler yaparım cennete giderim, kötü şeyler yaparım cehenneme giderim. Ne iyi ne kötü. Hı hı. Ondan sonra bir kere yargılamaya başladığım zaman insanları bunun sonu bucağı yok, ucu bucağı yok. Bu daha sonra başka ideolojilerde de aslında din gibi olabiliyor. Yani doğru yanlış ekseninde, ödül ceza ekseninde düşündüğüm... Her an aslında hayattan koparan eylemler üretmeye başlıyorum. Ve baktığın zaman benim dikkatim mesela yanlış yapmayayım ise benim bedenimde ne hakim olur? Telaş, endişe, korku, kaygı yani artık ton ton korkunun tonları green'in <gülüyor> hani elli tonu gibi korkunun elli tonu hakim olur. Cezalandırılmaktan korkan bir insan ne yapar? cezalandırılmaktan korkan bir insan ya geri çekilir ya baş kaldırır ya kurban kafasına girer. Yani kendiyle hayata o hani bebek örneği verdik ya hayata kendi potansiyellerini, kendi hediyelerini sunmaya gelen bebekten eser kalmaz. Korkunun yapacağı şey yapısarsın ya başka bir şey yaparsın. Evet, bir önceki programda bahsettiğimiz de o doğallıktan gittikçe kopuyorsun yani. Esasında şartlara seni ona getiriyor. <gülüyor> doğallıktan kopup yani kültürel şartlanmalarla e, suçlanmamak için, ödül almak için e, alışığa gelmiş şeyler yapmaya başlıyorsun. Ve bu bizi hayattan uzaklaştıran, e, söylediğin gibi doğallıktan koparan davranışlar içine girdiğimizde e, sadece olumlu bulmadığımız Davranışlar değil mesela bu kafayla gittiğimde gözlem yapmayıp sadece ihtiyacıma baktığımda mesela saygıya ihtiyacım var dediğim bir yerde aslında hiç saygıya ihtiyacım falan yok sadece ben seni yargılıyor olabilirim yani sana saygısız demenin e, bir yolunu bulmuş olabilirim e, anlatabiliyor muyum hani duyulmak istiyorum dediğimde saygıya ihtiyacım var dediğimde bütün bunları ben e, sistem içi nedenlerle söylüyor olabilirim sana gözlem yapmadığım için ee, ya da kafamda bir e, melimalı olduğu için haklı haksız olduğu için dikkatimi o yüzden şiddetli iletişim yolculuğumda hep bu haklı haksız doğru yanlıştan alıp şu an burada ne oluyor? Tam olarak ne oluyor? Bir video kaydı gibi. Bu bana ne hissettiriyor? Neyi özlüyoruma vermek çok kıymetli. Evet birkaç programdan beri hep aynı şeyleri söylüyoruz belki dinleyiciler. Yani bu çok önemli bir şey olduğu için ve işte size iletişimin dört adımıdır bu. Yani gözlem gerçekten çok değerli. Sonra duygu doğru ihtiyaç sonra dördüncü adım rica. Ee, hepsi birbiriyle ilişkili ve hayatımızda bu zenginliğe doğru bakmak yani o da e ...o doğru ve yanlış işte haklı haksız... E, ...belki bataklık demek de... ...belki bir şey olacak ama akışta duramıyorsun... O, ...orada kaldığın zaman... ...o bataklıktasın... E, ...akış yok orada... <gülüyor> ...girdaba düşüyor... ...evet çünkü şey. hep aynı yerdesin... ...yani o, o yüzden e, gerçekten zengin olan... ...hayatı zenginleştirecek ne yapabilirim... ...kendim için, senin için... ...gezegen için... ...çok güzel... E, ...bir <gülüyor> cümle gerçekten müzik arası yapıp sonra devam edelim mi evet. evet İstanbul'da çok güzel bir sonbahar geçiyor havalar çok güzel o yüzden hepinize Nilkara İbrahimgil'in İstanbul'da sonbahar şarkısını hediye ediyoruz teşekkürler <gülüyor> mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım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 çok güzel ya istem. Kış yine akıyor Akşama ah, doğru hazır ah, sayan ah, ah, Kız ah, kulesi ve ah, Sonbahar Evet anahtar ayrımlarda bu hafta e, hayata hizmet eden davranışlar mı hayattan koparan davranışlar mı konuşuyoruz Denizli. Ve biliyorsunuz biz bu yolculuğa Blivlars'ın e. e, ve Katherine Hofmann'ın kitabından e, destek alarak e, devam ediyoruz. Kitapta böyle benim yıllardan beri dinlediğim bir hikaye var. Sen de okumuşundur. O çoban hikayesi. E, yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye biz onu öyle yorumlamıştık. Daha doğrusu öyle ben kendim yorumlamışım. Orada şöyle anlatıyor Liv. O hoşuma gitti, onu paylaşmak istedim. Sen de belki yardımcı olursun. Hep hayvanlarını otlamaya götüren çoban... ...işte yalnızlıktan sıkıldığı için... <gülüyor> ...bağırıyor, kurt geliyor, kurt geliyor... ...diyor ki insanlar... ...gelsin yanında... ...şey olsun, bir arkadaşlık... ...kursun diyor. İşte ilk seferinde ...geliyorlar, kurt olmadığını görünce... ...insanlar kızıyorlar, gidiyorlar... ...kurt yok diye. İkinci kere gene... ...çok sıkılıyor, gene tek başına... ...tekrar bağırıyor, kurt geliyor, kurt geliyor... ...diye, gene geliyorlar... ...gene kurt yok. Üçüncü kere... ...bahardığında kimse gelmiyor. Ben bunu böyle... ...yalancılıkla ilgili bir şey bağlamıştım kendi kafamda halbuki burada e, çobanın e, kendini ifade etmesini bilmediği için ya ben yalnızım arkadaşlara ihtiyacım var demeyi bilmediği için böyle kendince bir oyun bulduğunu bir strateji bulduğunu e, Living kitabında şimdi bunu okurken anladım hoşuma gitti gerçekten bazen e, kendimizi ifade etmekte zorlandığımız için veya bilmediğimiz için duygumuzu ve ihtiyacımızın ne olduğunu söyleyemediğimiz için bir takım böyle farklı şeyler yapıyoruz. Bunu böyle fark etmek çok hoşuma gitti. Ve böyle olan insanları hayatımda olan bazı insanlarla ilişkime baktığımda gerçekten bazı insanlar hep aynı hikayeleri anlatıyorlar. Ve ben bir müddet sonra onları dinlemiyorum. Dinlemekten vazgeçiyorum. Ta ki ...şiddetsiz iletişimi öğrenmeye başlayıp... ...böyle ondan haşır neşir olduğu zaman... ...ya bir dakika bu bana hikaye anlatıyor mu başka bir şey demeye mi çalışıyor acaba... ...deyip... Ha ...acaba ona empati vermeye başladığım zaman... ...tekrar bağlantı kurduğumu fark ettim. Gene... E, ...bir araya girmek istersen gel... gene bir annesiyle ilgili bir hikayesi var... ...yıllarca annesi işte evden giderim diye... ...tehdit ediyormuş ailedekileri... E, ...ve e, annesi... Herhalde çok yorgun veya bir takım fazla geldiği için ev işleri. Bir müddet sonra kimse onun dinlememeye başlamış ve anne olan ilişkileri kopmuş. Liv diyor ki keşke o zaman ben şiddet selişimi bilseydim. Keşke annem bilseydi. <gülüyor> Her şey daha çok farklı olurdu. Evet. Bu örnekleri anlattığında ben de hatırladığımda benim de yaşlılarla olan ilişkilerim annemle babamla ve başka yaşlılarla olan ilişkilerim canlandı içimde. Şimdi şey şikayeti duyarız hep evet. anne babalar ya da babaanneler anneanneler yaşlanmaya başladığında ya hep aynı şeyleri anlatıyor hep geçmişteki bilmem ne hikayesini anlatıyor. Hakikaten ben kendi babamda da gördüm. Babam böyle tekrar tekrar aynı hikayeleri çok da güzel Türkçe konuşurdu. Çok güzel güzel anlatırdı ama aynı hikayeleri anlatırdı. Şimdi annemde de oluyor. Babam anlattığı zamanlar şiddetli iletişim bilgim yoktu. Ve yine de dinlemeye gayret ederdim. Çünkü çok güzel anlatırdı hikayeyi. Fakat şeyi hatırlıyorum çok utanarak ve canım yanarak, üzülerek hatırlıyorum ve bazen sıkılırdım aynı hikayeyi dinlemekten. Şimdi anneme anlattığında şey demeyi aklı duyuyorum. Aa, geçmişteki o sıcaklığı mı özlüyorsun? O güzel günleri hatırlıyorsun ve üzülüyor musun? Filan gibi şeyler söylüyorum. Mesela bazen şeyi cevap verdiğinde anlıyorum ki aslında sohbet etmek istiyor ve benle ne konuşacak? Yani bana güzel bir şey anlatmaya çalışıyor ki hani ilgimi çekecek O ilgi içinde bağlantı özlüyor hı hı. Yani bunu söylerken de hakikaten hüzünleniyorum Çünkü şeyde de okuduğumda böyle çeşitli yazarlardan da okuduğumda Şunu fark etmiştim Yaşlılık depresyon diye de bir şey var Yaşlılık depresyon diye bir şey yok aslında Böyle bir etiket koyuyoruz ee, yaşlandıkça senin için değerli olan şeyler diğer insanlar için çevrendeki bazen e, hiç bilmedikleri hiç hatırlamadıkları bir şey olabiliyor ve paylaşmak, e, sohbet etmek, muhabbet, muhabbet, muhabbet gibi şeyler, evet. bütün bu ihtiyaçlar karşılamamaya başlıyor. O yüzden. Ee, hakikaten neyi neden yaptığımızı fark etmek, aynı zamanda başka insanların da neyi neden yaptığını merak etmek. Peki hani, orada yargılamadan dediğin gibi yani hep aynı şeyi anlatıyor ya. Biliyorum zaten bunu. Merak. Evet, merak neden anlatıyor. Neden anlatıyor? Yani bana bu insan bunu neden anlatıyor ve orada bağlantı kurmak e, için e, açıksam biraz böyle yönelip e, ...sormak, soruşturmak çok kıymetli olabilir. Şeyle de çok ilgili geliyor bana işte şu an konuştuğumuz. Çünkü o zaman hayata hizmet eden bir şey oluyor. Yani karşım, kendi ihtiyaçlarımı ve karşımdaki insanın ihtiyaçlarını gözetebiliyorum ve... ...aramızda gönülden alışveriş başlıyor, şefkatli bir akış başlıyor. Ben yargıladığımda bu insan yine aynı hikayeyi anlatıyor, Üf dediğimde tamam yani kendi ihtiyaçlarımdan vazgeçmiyorum şu an dinlemeye açık olmayabilirim ama merak olmadığı için hani bu insan bana niye anlattı neyi neden yapıyor merakım olmadığı için çok kıymetli bir anı kaçırıyorum sonra da kaybettiğimizde bu insanları ah diyoruz keşke gelse de aynı hikayeyi bir daha anlatsa gerçekten öyle kaybettiğimiz bütün büyüklerimize buradan rahmet diliyorum <gülüyor> neler şükranlarımı sunuyorum. Takdirlerimi. sunuyorum... Ben geçen gün anlatmıştım galiba bir aile dizimine gitmiştim. Geçmişe saygı duymak yani gerçekten geçmişimize saygı duymak diye bir kavram benim için yoktu. Ee, geçmişte yaşayan e, kendi arkamdaki bütün atalarıma, e, takdirlerimi ve benim şu anda burada durmama sebep olan herkese şükranlarımı sunuyorum burada. Ne kadar ay bu da ne güzel bir şey radyodan sınabilmek. Çok hoşuma gitti. Evet ee, güzel bir anahtar ayrım bu da hepsinde <gülüyor> ben bütün anahtar ayrımları <gülüyor> bayılıyorum zaten şiddetle şimdi özü e, dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz esasında ama bu farkındalıklar e, insanı bir adım daha öteye götürüyor yani her bir farkındalık e, ben çok çoğu zaman fark ediyorum kızımla olan ilişkimde de bazen ağzımın ucuna gelen şeyi düşünüyorum bir dakika ya. Bu bu ne katkıda bulunacak şimdi beni bunu söyleme. Gittik beni ondan uzaklaştıracak bir şey. Bunu ben başka zaman başka türlü ihtiyacımı duygumu söyleyerek de halledebilirim. O o kadar dilimin şurasına geldiği zamanları fark edip ve onu söylememenin bir keyfi var ya Oh bunu fark ettim ve söylemedim ve ilişkimize bir katkıda bulundum. O beni de daha böyle coş, coşturuyor, mutlu ediyor. Onun için de kendimde de takdir ediyorum. Ama dediğim gibi uzun ince bir yoldayız. <gülüyor> uzun... uzun ince bir yoldayız hakikaten. <gülüyor> Anam ben seni dinlerken e, kaptırdım gittim şey geldi aklıma. Bugün söylediğim ayrımı hatırlatarak belki ayrım değil de niyeti hatırlatarak kapatabilir miyiz diye düşündüm. Ya biz bütün bunları araştırıyoruz ve kendi hayatımıza alıp şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi deneyimlemeye çalışıyoruz. Ve bu pratik yapa yapa niyet koya koya gelişen bir yolculuk. Niyetimiz şiddetsiz iletişimi yaşamak Canan'ın ve benim en azından konuştuğumuz için biliyorum. Fakat bunu yaşarken elbette biz insanız ve zaman zaman yargılayacağız. Zaman zaman başka şeyler olacak. Acaba bunu fark etmek mümkün mü? Dedin ya farkındalık yolculuğu. Acaba farkında olmak? Fark ettiğimde seçim yapmak mümkün mü? Yani ben bugüne kadar hayatımın 50 yılını, 40 yılını... Cinsiyetçilik dediğim davranışları yaparak geçirmiş olabilirim. Ama şimdi bugün tekrar bakıp farkına varıp yeni bir seçim yapabilir miyim? Her gün yeni bir gün çünkü. Her gün yeniden bir şeylere şansımız var. O şansı kullanabilir miyim? Yeni seçimler yapmak için ee, farkındalık yolculuğuna davet belki bizimkisi. Evet. Başında programların başında söylemiştik. Burada da bu anahtar ayrımlarda doğru veya yanlış yok diye. Sadece sizin fark etmenizi istiyoruz. İlişkilerinizi nasıl yaşıyorsunuz? Niyetimiz o. Farkındalık <gülüyor> yolculuğuna katkıda bulunmak. şiddet İletişim Türkiye topluluğunun etkinlikleri için şiddet İletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarını Canan'ın empatinin gücü benim Deniz Sıplatar Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Canan'ın mail adresi? canan.irtem.net Her türlü mesajınızı bekliyoruz. Çok memnun oluyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz sizden. Devamını diliyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.